Ahzab suresi 53. ayetteki Peygamberin hanımlarından bir şey isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Ayetini nasıl anlamalıyız evet. demişler. Bu sadece şimdi, peygamber hanımlarına mahsus mu? Yoksa biz de içtimai hayatta, sosyal hayatta bu ayeti gözetmeli miyiz? Şimdi güzel bir soru. Ayeti okursak Peygamberin hanımlarından bir meta, bir şey Hani bir bir kap kacak vesaire bir şey hı hı. istediğiniz zaman feseluhunle bir perde arkasından isteyin niye? Hı. Şimdi biz soruyoruz niçin? Evet. Allah buna cevap veriyor. Zelüküm adharu le kulubüküm ve kulubinde. Bu yani böyle perde arkasından isteminiz hem sizin kalpleriniz için hem de onların kalpleri için daha e, tahirdir, daha hı. temizdir daha iyidir güzel olur. aklı başka bir şey gelmez. Devamında da ve merken lük mü endüzü yani <gülüyor> Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen size söz konusu olamaz, size haram kılınmıştır. Şimdi şöyle cevap verelim: Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri evrenseldir. Yani evrensel ne demek? Ee, sadece Hazreti Peygamber dönemine mahsus değildir. Hı hı. Hem o dönemdeki insanlara hitap etmiştir, hem o dönemden sonraki insanlara hitap etmiştir, hem de günümüzdeki bütün insanlara hitap ediyor. Bundan sonra da kıyamet kopunca da bütün insanlara hitap edecektir. Ama bu ayetlerde ilk etapta ayetlerin zahir manası, Hazreti Peygamber'in hanımlarından e, bir şey istediğiniz zaman, perde istiyor. E, Hazreti Peygamber'in hanımları öldü. Evet. Onlardan bir şey istememiz artık mümkün değil. Öyle değil mi? Evet. Öyleyse bu ayet tarihte mi kaldı? Hükmü kalktı mı? Yani hükmü kalktı mı? Artık işlevini yitirdi mi? Tarihsel mi oldu? Yani Peygamber'in döneminde tamam hükmünü icra etti ve Kur'an-ı Kerim'de bir metin olarak kaldı mı? Hayır. Yani bu ayetin bize verdiği bir mesaj var. Şimdi peygamberin konumu neydi? Mesela e, bir hadis-i şerif var Buhari Müslim'de var. İnnel ulema ve rasulül enbiya. Alimler Peygamber'in varisleridir. Demek ki peygamberin varisi var. Peygamber devlet başkanıydı. Peygamber hakimdi. Peygamber öğretmendi, değil mi? Peygamber camide namaz kıldığı imamıydı. Onun bir pozisyonu, konumu vardı. Şimdi ve eş hanımları vardı. E, Peygamber'in konumunda olan insanlar var. Bugün de devlet başkanı var, öğretmen var, Hı. imam hatip var, alim var. Efendim bunların da eşleri var. <gülüyor> Şimdi biz e, bu yasağın, yani e, Peygamber hanımlarının e, hanımlardan bir şey istendiği zaman perde arkasından istemenin, yani e, bir şey isterken edebe uygun davranmanın e, hikmetini Zeliküm atarülüküm, lıkuluüküm, zeliküm atarül ve Hem sizin kalpleriniz, hem onların kalpler daha temiz. Yani yani bir Müslümanın, bir sahabinin peygamberin hanımına karşı içinde bir şey geçmesin, bir duygu geçmesin. Buna yani siz bir kötülüğe, bir harama peşine sert çekin, hmm. engel edin, Böyle bir şeyin olmasına meydan vermeyin demektir. Her Bunu, ne kadar olsa da insan faktörü tabii var. Tabii insan insan. Birisi, birisi kadın, birisi erkek. Dolayısıyla aynı şeyi biz günümüze taşıyabiliriz. Yani şimdi bir talebe hocasının evine gittiği zaman eğer böyle bir şey söz konusu olacaksa değil mi? Yani veya kızıyla ilgili, eşiyle ilgili bu bir devlet başkanı için olabilir, bir vali için olabilir, kaymakam için olabilir, müftü için olabilir, bir genel müdür için olabilir, hatta bir komşusu için olabilir. Eğer e, buradaki yasanın illeti olan karşılıklı iki cinsin hı. kalplerine kötü şeyler geleceklerse gelecekse bunlara engel olun demektir. Dolayısıyla bu ayetin hükmünü bu şekilde anlamamız lazım. Bakın burada konuşmamız, ben çok şey biliyorum biraz da şu andaki yaptığım görevimden dolayı. Hı hı. E, maalesef toplumda enses ilişkiler var. Hani zina da yaygın, Müslüman toplumda. Enses ilişkiler biliyorsun yakın akraba ilişkileri demektir. Evet. Dolayısıyla ee, Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyin dememiş de ne demiş? Yaklaşmayın. Demiş. Yaklaşmayın diyor. Velâ la zina. Zinaya yaklaşmayın. Ne demek? Yani zinaya vasıta olan zinaya, kişi zinaya götürebilecek sebeplerden uzak durun demektir. Bu ayetin ifade ettiği manayla velâ la tekrbü zina. Zinaya yaklaşmayın. Zinaya vasıta olacak şeylerden uzak kalın e, e, ayetinin ifade ettiği mana aynıdır. Şimdi aynı ayetin Aynı surenin 31. ayet kirmesine bakarsak, şimdi pardon Nur suresinin 31. 30 ve 31. ayetlerine bakarsak, orada da mesela erkeklere hitaben Cenab, Hak kadınlara karşı gözlerini kıssınlar, yumsunlar. Kadınlar için de erkeklere karşı yumsunlar diyor. Hemen ayete bakarsak, Bismillah ve kullil müminini yaudu min Ey Eperemir müminlere söyle. Gözlerini e, karşı cinsel bakmaktan alıkoysunlar. Çünkü bu iş bakışarak başlıyor. Hmm. Sonra konuşarak evet. devam ediyor. Sonra da e, ahlaksızlığı geliyor. Evet. Yani ilk sayfada önünü kesiyor diye. Tabi yani işte bunların hepsi seddi zerâyi dediğimiz kötülüğü önleme bağımsızdır. Erkek kadınlara hitaben de Bismillah, as ve kulli minati. Ey peygamber mümin hanımlara da söyle yadudle min efsarihinle gözlerini kısınlar yani karşı cinse bakmasınlar. Yani şehvetle bakmasınlar hı -hı. demektir. Yani ticaret yaparken o ayri, anlamında hı. değil. Hı -hı. Her iki ayetin sonunun devamında da erkekler için ve hafzu'l furucuhun ızlarını korusunlar var. Übüründe e, de ve hafzu'l furucuhunle kadınlar da ızlarını korusunlar. Demek ki yani önce o zinaya vasıta olabilecek bakışları önleme var. bakın hem Nusr suresinin 30 ve 31. ayetlerinde hem Asap suresinin 33. ayetinde hem de 23. şeyde İstigar suresindedir öyle takribi zina. Dolayısıyla bu ayetler artık tarihte kalmıştır. Hı hı. Peygamberin hanımları da öldü. Onlarla ilgilidir demek şeklinde anlamamız mümkün değildir. Bak Kur'an-ı Kerim konularına göre tertip edilmiş bir kitap değildir. Yani evet. Kur'an-ı Kerim'den bir hüküm çıkarmak için konuyla ilgili bütün ayetleri birlikte okuyacaksınız. Birlikte göreceksiniz. Mesela benim burada şimdi de Nur Suresinin 30, 31 e, İsrail Suresinin e, ayetinin numarasını bilmiyorum. E, 17. surenin e, bir ayet kirmesi. hemen bakabiliriz. Hı hı. Bu e, ayet kirmeyi ve bu ayet kirmeyi birlikte değerlendirmemiz lazım ki her e, 4-5 ayetin e, ifade ettiği manayı birlikte ortaya koyalım. Vela tekrar <gülüyor> bu zina ayet kemesi 32 Evet, 32. Zinaya yaklaşmayın çünkü o son derece çirkin şeydir. Demek ki e, İsra suresi 32 e, Nur suresi 30-31 ve Ashab suresi 53. ayetleri birlikte değerlendirdiğimiz zaman evet. bütün bunlar Kişiyi e, zinaya götüren veya da zihnine, gönlüne kötü şeyler gelmesine sebep olacak davranışlardan alıkoymaya yönelik setli zarari cinsinin hükümler, Böyle anlamamız lazım.